Kıymetli arkamradı dinleyenleri Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Bir Gariplerin Kitabı programında daha tekrar beraberiz. Malumunuz olduğu üzere Profesör Doktor Etem Cebeci Hocamız Muhammed Esat Erbilhi Hazretlerinin hayatını menakıbını anlatıyor bu programda bizlere. Kıymetli hocam geçen haftaki programda Esat Efendi Hazretlerinin edebi şahsiyetinden biraz bahsetmiştiniz. Dilerseniz bu programda da bu esat efendi hazretlerinin bir iki şiirinden örnekle bu edebi yönüne ışık tutabilir misiniz? Evet. Teşekkür ediyorum. Alhamdulillahimle şeytanlar acım. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alaamin. Ve salatu ala Rasulina Muhammedin ve ala alehi ve sahibi cemain. Öyle Bu şiirler çok derin anlamlı. Yani Bu şiir yaygınlaşacak bu şiirleri Zaman içerisinde Bizim anlatmamız lazım Anlatabilmemiz lazım Evet, Çok önemli Bu Çok duygulandığım yani Benim şahsen en çok etkilendiğim Şiirlerden bir tanesi Ateş şiiri Ateş Evet yangın Yangın şiiri Yani yanmak, yanmak. Yani ben sevdiğimden ayrı kaldıysam, için için yanarım ben. Kavuşunca yangın biter. Hı. Bu dünya sürgün yeri. Biz sevgilin yanındaydık, Eleşti bezminde, onunla beraber zevk halindeydik. Bu deni ve alçak dünyaya atıldık. Bora bir hapishane, Ed dünya sicinül mü'mini. Bu dünya imanı olan insana zindan algısı oluşturur. Halbuki inananlara bu devirde bu dünya cennet algısı oluşturuyor. Hmm. Yani hiç böyle zindan algısı bu dünya beni sıkıyor. yani hapishanede insan sıkılır. E hapishanedeki sıkılma duygusu yaşıyor mu kimse? Hiç kimse yaşadığı yok. Hep böyle villalar yapıyoruz, bahçeler yapıyoruz, havuzlar yapıyoruz, arabalar alıyoruz, lüks daireler alıyoruz, cennetleştiriyoruz burayı. Sizin olmuyor burası. Hiç hapishaneye benzemiyor. Hiç hapishaneye benzemiyor. Hı. İnanan bir kimsenin dünyası hapishane gibi olmalı. Hapishane psikolojisi varsa Bu dünyayı beğenmiyorsan iman o zaman ayağa kalkmıştır. Bunu iyi düşünmek lazım. Ed-dünya sicinül mü'min. Çok önemli. Karanlıktır. Hmm. Her taraf karanlık. Rahmetli Hacı Gedikli abimiz vefatından 2 sene önce veya 3 sene önce demişti ki Etem hocam demişti bu çoğu zaman dünya Gözüme bulanık gözüküyor Demişti ya Doktora da, da gitmiş sormuş Bakmış muayene etmişler Hı -hı. Yani gözünde Bir rahatsızlık yok Ama dünyayı Fulu görüyor Yani dünyayı karanlık görüyor Yani fiziki rahatsızlığı i̇şte, yok İmanın yüksekliğinin Hı -hı. alameti bu işte. Çünkü dünyayı çok severseniz Dikkatli bakarsınız her şeyi ayrıntılar görürsünüz Sevmezseniz dünyayı da görmezsiniz, ayrıntılar da görmezsiniz. Evet. İnsanlar bütün ayrıntıları görüyorlar. Hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. Ahiretle ilgili hiçbir ayrıntıdan da haberleri yok. Ne kadar tuhaf. Ve minel acahib ve minel evet, İşte o da bir fena makamı olmuş oluyor. Efendim bu ateş şiiri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte müddet-i risaleti peygamberlik süresi 22 sene, 2 ay 22 gün. Ateş şiirinde de bu senelerin sayısı kadar ateş kullanılmış. Hmm. Ona da Peygamberimizin iyi. her bir peygamberlik senesi için bir ateş kelimesi kullanılmış. İşte 22 seneye 22 ateş veya 23 tane. Evet. Neyse. Ben hatırımda kaldığına göre, şimdi saymıyorum da programda olduğum için evet. peygamberimizin peygamberlik süresi kadar ateş kelimesi kullanmış. Çünkü peygamberimiz büyük sıkıntısı çekti. Çok zorluklar çekti. Ve bu dünya peygamberimiz Allah'tan ayrılık kalmak ve Allah'a kavuşmak için can atıyordu. Onun için -Rafik alâla, -Rafik alâla, Dosta gidiyorum. Dosta gidiyorum demişti. Biz gibi mal de dünyadan ayrılırken dostan ayrılıyorum dostan ayrılıyorum diye biz de öyle ölüyoruz. Bu dinin peygamberi de dosta gidiyorum diyor. Dünyayı ilahlaştıran, allahlaştıran insanlar severek bu dünyayı putlaştıran insanlar Mevlana'nın tabiriyle bu dünyadan ayrılıyorlar. Evet Yani sizin dervişleriniz cenazeleri kalkarken bir bayram havası içerisinde kalkıyor ey Mevlana. Biz de cenazelerimizi halk olarak kaldırırken matem havası içerisinde bir ayrılık, bir hüzün içerisinde kaldırıyoruz. Siz niye sevinçle cenaze kaldırıyorsunuz? Biz niye üzüntüyle cenaze kaldırıyoruz ey Mevlana diye o devrin Diyanet İşleri Başkanı Kadı siraceddin Urmevi soru soruyor. Evet, Hazreti Mevla'na tebessüm ediyor. Diyor ki, sizinkiler ayrılıyorlar. Bizimkiler kavuşuyorlar. Ayrılan üzülür, kavuşan sevinir diyor. Yani, sizinkiler dünyayı çok seviyor. Ölünce ayrılıyor diyor. Sevdiğinden ayrılıyor diyor. Bizimkiler de dünyayı az seviyor, Allah'ı çok seviyor. Az sevdiğinden, çok sevdiğine gider insan, sevinir diyor. Bizimkiler de kavuşuyor. Onun için seviniyoruz diye. Sizinkilerle, bizimkiler arasında bu fark var. Mevlana'nın böyle güzel sözleri var. Evet. Bir gün Konya'daki padişah soru soruyor. Hazreti Mevlana, Celaleddin Rumi'ye. Mevlana sana da sultan diyorlar, bana da sultan diyorlar. Senin sultanlığınla benim sultanlığımın arasında ne fark var? Lütfen anlatır mısın? Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi tefekkür içerisinde başını kaldırıyor. Ey sultan, sen öldüğün gün sultanlığın bitecek diyor. Bizde öldüğümüz gün sultanlığımız başlayacak. Yani sen şu anda 50 yaşındasın, 70 yaşında öleceksin. Seni 20 senelik sultanlık yapacaksın. Biz öldükten sonra Ebedi sultan. Ebedi sultanla olacağız diyor. Sizinki temporal, geçici, süreli, bizimki sonsuz, biz sonsuz sultanlığa talip olalım. Evet. İç alemi sonsuz, gönüllerde sultan olalım. Evet. -i cemalinden i cemâlinden Habibim Nevbahar ateş. Gül Ateş, Bülbül Ateş, Sünbül Ateş, Hâkü, Kâr Ateş Şu a'i afı tabındır yakan bir cümle uşrakı Dil Ateş, Sine Ateş, Hemdu, Çeşmi, Aşk, Bâr Ateş Hayali şem'i ruhunla aceb mi yansacağını dil Nigarım gel de gör kalbimde Ateşü, ateş, ahuzar ateş Ne mümkün bunca ateşle Şehidi ışkı gazetmek Ceset ateş, kefen ateş Hem ab-ı hoşgövar ateş Ben el çektim safayı Hatur-ı aramı canımdan Safa ateş Cefa ateş Firar ateş Karar ateş Ne yapsam Bu dili mahzunu mesurur Eylemem şahım Gam ateş Gam küsar ateş Temennayı mesar ateş Ümmidi afiyet besler mi Esad yardan haşa Saçar oldukça gözden ol nigar güli zar ateş Yani Burada cesede ateş diyor Evet Siz öldünüz Musalla taşındasınız Vücudunuz hala sıcak Ateş Akşımseddin-i Veli Hazretlerinin 1961 senesinde mezarı açıldı Öleli 504 sene olmuştu Ölüm tarihi 1457 Mezarının açılış Tarihi 1961 Yani Zamanımızdan 55 Sene Önce Falan Alişan Yurt Hoca İslam Ansiklombesinin ilk Genel Müdürü Oydu O Anlattı Ondan Dinledim Ben Ondan Naklen Anlatıyorum Göynüke Büyük Bir Sel Geldi Selle Beraber Her Tarafı Çamur Kapladı Akşemseddin Hazretlerinin camisi çamurla doldu, bahçesi çamurla doldu, her yer çamurla doldu. Her yer. Acaba gerçekten bu çamur, acaba Hazreti Pir'in, Akşemseddin Hazretlerinin mezarın içine girdi mi? Bütün çamurlar temizlendikten sonra, 40-50 kişilik bir kalabalık mühtüler... Şeyh Efendiler Din Adamları Halktan Gelen Kişiler Dervişler Entelektüeller Resmi Görevliler Müftü Vesaire Hepimiz Toplandık Sandukayı Açtık Sandukanın Altındaki Mezarın Üst Tonuzunu Kaldırdık Kaldırdıktan Sonra Baktık Ki Akşam Zeytin Hazretleri Uzanmış Böyle Sırt Üstü Yatıyor 2 Metre 5 Santim Boyuna Uzun Bir insan. Kaşı Beyaz Hafif sakallı, ben beyaz, saçları ben beyaz, her taraf ben beyaz, sert jelal bir yüzü var, şu elması kemikleri çıkmış, oğuzların sala aşiretinden tam bir Türk tipi alnı köşeben evet, evet. bir jelalli bir insan. Yani çıkmamış. Müftü Efendi dedi ki, askerden yeni gelmiş bir müezzin vardı. ''Müezzin efendi, oğlum, acaba şu anda biz hayal mi görüyoruz?'' ''Yani halüsinatif bir olayla karşı karşıya mıyız?'' ''Mezarın kenarına yavaşça in, elini şöyle altına koy ve kaldır. Ağırlığı var mı?'' Müezzin efendi askerden yeni gelmişti. Hemen mezarın kenarından mezara indi. Elini Akşemseddin Veli Hazretleri'nin sırtına koydu. ''Efendim vücudu sıcak.'' dedi. Allah Allah. İşte ceset ateş. Hı. 504 sene geçmiş ceset ateş. Aynı durum Mevlana'da da var. Onu da bir başka programda anlatayım. İnşallah. Hala buhar çıkmaya devam edecek diyor. Divan-ı dördüncü Dördüncülükte. Hala öyle. Efendim diyor vücudu hala sıcak diyor. Müftü Efendi tamam anlaşılmıştır diyor. Ve yavaşça elini çıkartıyor. Müezzin o gece ölüyor. Allah. Bir hafta sonra rüyada 3-5 kişiye gözüküyor. O aşk ateşi bana geçmiş. Kaldıramadım. O yüzden öldüm. Ben aşk şehidiyim diyor. Evet. İşte bu. Kefen ateşi. Ceset ateşi. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Sıcaklığı bile devam ediyor. Vücudu hiç bozulmamış. Kefeni hiç sararmamış. Sıddık. Siyaha batmış çıkmış. Ölümünü tabii geniş bir zamanda yine anlatırız. Nasıl böyle vefat etmiş? Evet hocam. Kefen ateş. Kefen de çürmüyor. O ateş kefene de sirat ediyor. Yani öyle bir ateş ki, öyle bir nur ki, öyle bir ışık ki hiçbir tabii olay kefeni çürütemiyor. Başka işte çekilen cefa bir ateş. Ama safa da bir ateş. Yani mutluluk duyuyorsun ama ciğerin yanıyor. Acı çekiyorsun ama yine ciğerin yanıyor. Gülizar ateş. Bu yeşillikler, gül bahçesi, her taraf kıpkırmızı yanıyor. Kıpkırmızı. Şehidi ışkı gazletmek. Yani ne mümkün bunca ateşle şehidi ışlı, ışkı gazletmek? yani bir ateşi siz suyla böyle bir maneviyat ateşini suyla söndüremezsiniz bir manevi bir ateş bu onun için şehitler la yugassel ve la yukeffen şehitler gusül yaptırılmaz Yıkanma. cenazesi yıkanmaz Yıkanma. ve kefenlenmez elbisesiyle beraber olduğu gibi gömülür ve o kanlı elbisesiyle Allah'ın huzuruna varır Kanı kan rengindedir ama kokusu misk kokusudur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah emanet İşte aşk şehidi olmak. Dikkat edin. Şehit çeşitler anlatılırken kara sevdaya tutulanlar da iffetli olurlarsa ölünce bir tür şehit sayılırlar diye kitaplarımızda yazıyor. Sahih-i Buhari'nin Diyanet Şerbaşkanlığı'nda yayınlanan şerhinde Baban Zade Ahmet Nayim Efendi ve Kamil Miras yapmıştır. Bu ifade orada okudum ben ilk defa. Kara sevdadan ölenler de şehittir. Aşıklar da ölürse aşkla, aşktan dolayı ölürse onlar da şehittir. Vel muhibbune la yemutun. Vel muhibbune la yemutun. Allah'a gerçek sevenler ölmezler. Vel muhibbune la yemutun. Kalpte bir ateş var. Ahuzar ediyorum, ahuzar ettikçe Allahım ayrılığın beni helak etti, ayrılığından yüreğim şerha şerha oldu. Böyle ah ediyorum, inliyorum. Bu iniltiler de ateş, ağızdan çıkan sözler de nasıl ateş? Konuştuğu zaman bende içimde ateş uyandırıyor, acı acı böyle. dilencinin hiç unutmam camiden çıktım Dilencilere Tabi az para veririz de Dilencinin biri Öyle bir dileniyor ki Sesi o kadar yanık ki İsteme tarzına baktım Baktım ona Bu dilencinin benden para istemek için Kullandığı ses tonu Yüreğimi parça parça etti Ben de Allah'ın dilencisiyim Ben de Allah'tan bu dilenci gibi isteye isteyebilmeliyim dedim. Ben kendi kendime böyle söyledim. Bu dilencinin acaba bana alabileceğim ve bana verebileceği bir ders var mı? Dilencinin benden para isteği sırasındaki sisinin böyle yanıklığı, acılı, böyle öyle bir ifade var ki. Evet. Yani bir lira verecektim, on lira verdim. Dedim böyle bir dilencin suzunak, kalpleri yakan isteği. Benim vereceğim 1 lirayı 10 liraya yükseltebiliyorsa ben de Allah'ın dilencisiyim. Allah'ın kapısına varıp da bunun gibi tatlı, böyle su ifadelerle, gönül yakıcı ifadelerle, ateşin, ateş dolu dualarla Allah'tan istesem Allah benim birimi on etmez mi diye böyle kendi isimle bir mana evet. güzelliği yaşamıştım. Evet ya bülbül ateş. gül ateş. Allah, gül, bülbül, gönül, sümbül ateş, güzellikler, hepsi, bütün güzelliklerin hepsi ateş. Toprak ateş, diken ateş, taze bahar, böyle serin serin rüzgarlar esiyor. Ateş, hepsi ateş. Halbuki, o yeni bahar estiği zaman, Yeni baharın rüzgarına göğsünü açın diyor Mevlana. Şems Divanı Şems'te yazıyor. Evet. Çünkü böyle yok Mesnevi'de okudum özür dilerim. Orada böyle rüzgar eser diyor. Aç göğsünü diyor. Çünkü tabiat, yeşillikler, o rüzgarla tomurcuklar meydana geliyor, diriliyor. Tabiat diriliyor diyor. Sen de içindeki gizli manevi güzellikler var. Şu göğsünü baharını şöyle bir aç. ...böyle o bahar mevsimin... ...esen o rüzgarlarına karşı çık... ...içinde güzellikler açsın şöyle bir diyor... ...şifa verir o diyor... ...ama sonbahar rüzgar esiyor. ...o da öldürür... ...aman her tarafını kapat diyor... Ne? ...aman kapat diyor... ...seni kabza sokar diyor... ...sonbahar rüzgarıyla karşılaştığın zaman... ...aman üstünü iyi giyin diyor... ...bahar mevsimi serbest diyor... ...o diriltir... öbürü öldürür, sar atır, yapraklar düşer, açlar, sonbahara getirir diyor. İlkbahar rüzgarı. Göğsünü aç ona diyor. Mesinevi'de böyle bir ders yapmıştık. Evet. Bir de Gazeli Türkisi var. Gönül nur cemalinden Habibim bir ziya ister. Gözüm hakirehinden Ey tabibim tut ya ister Safayı sineme zulmet veren Jengü günahımdır Aman ey kani ihsan Zulmeti kalbim cila ister Yetiş imdada ey şah-ı risalet Ruz-ı mahşerde Ki derdi bi deva-i masiyet senden şifa ister Ne abud-i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 Ne de zevkü sefâ ister Nola bir kerreşad olsun Cemali bâ kemalinle Ki kem ter bendeniz Es'ad Sana olmak feda ister En sonunda feda olmuştur Yani biliyorsunuz Hayatının en son aşamasında Kendini feda etmiş Babacığım Övümüzün etrafında Efendim söyleyeyim Kemal Paşa'nın köşkünü satın almışlar. Uğursuz gölgeler dolaşıyor. Sokak başında polisler var. Bize bir düzen kurmaya çalışıyorlar. Bu kalabalık dikkat çekiyor. Hizmetçilere izin verelim. Gitsinler. Ortalık boşalsın. Kendi işimize kabuğumuza sürelim. Babacığım, tedbir alalım. Esed-i Velazetleri ki kem terbendeniz esat sana olmak feda ister feda olma arzusunda oğlum diyor ok yaydan çıktı diyor evet. artık bundan sonra tedbir kar etmez bundan sonra sabır ve teslimiyet ve tevekkül gerekir Hz. İbrahim gibi ateşin ortasına esad bir İbrahim kendisine attı safa tepesinde safa ile canını Allah'a teslim etti evet hocam Kıymetli Hocam teşekkür ediyoruz. esat Efendi Hazretlerinin bu edebi şahsiyetiyle alakalı bazı örnekler sundunuz. Muhterem Erkam Radyo dinleyenleri malum olduğu üzere esat Efendi Hazretlerinin bazı hatıralarından bahsediyoruz. Hocamız bize bahsediyor. Kıymetli Hocam bu Karl de kendi eserinden naklettiği bu tekkenin edepli dervişleriyle alakalı bazı ifadeleri var. Bazı sözleri var. E bundan bahsedebilir misiniz? Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesselatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi Carl Weet Biabange Danimarkalı. Evet. Kendisi ruh bilim üzerine çalışma yapan bir uzman dünyada her yeri gezmiş, dolaşmış kaderin şaşmaz kanunları onu Esa Derbili Hazretlerinin dizinin dibine yaklaştırmış ve onu görmeye, tanımaya çalışıyor. Evet. Tekkede kalırken bu tekkedeki dervişler hakkında bir takım gözlemlerde bulunuyor. Yani böyle prototip bir insan, yani mükemmel insan tipleri, psikotipoloji, efendime söyleyeyim ilmi kıyafet, yani şahsiyet, karakteroloji, bunların ışığı altında Karl ve böyle bir takım insan tanımlamalar yapıyor, yani evet. insan figürlerini şematize ediyor. Yani, Anlamayı anlatmaya çalışıyor. Gözlemlemiş yani. Şey Gözlemleme yapıyorum. yapıyor. Evet. Evet, gözlem. Diyor ki etrafında bütün dervişlerin ve bu mübarek insanların dervişlerin hepsinin uzun sakalları vardır diyor. Yani hepsinin sakalları şöyle bir tutam yani çenesinden itibaren 10 santim aşağı hepsi sakallı. Evet. Konuştuğum Sık sık konuştuğum dervişin gözleri mavi ama davranışları çok nazik. İnsanın kalbini kazanan cinsten güven telkin eden bir insandı. Yani onunla konuştuğum zaman güven duygusuyla doluyordum. Bu sevecen ve samimi karaktere tek kede gördüğüm bütün ihvanlarda rastlamak mümkündü. Yani bütün ihvanın genel karakteri sevecen, samimi ve hepsi güler yüzlü. Şimdi güler yüzleri hiç bulamıyoruz. Herkesin suratı asık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin en büyük sünneti, en çok uyguladığı sünneti hangisiydi? Evet. Ta 2000 senesi falan. böyle 3-5 kişiye sordu, yani muhterim hocamız. Namaz dediler, cihat dediler. Sıra bana gelince efendim tebessüm etmektir dedim. Hmm. Çünkü Hazreti Ayşe annemiz benim sevgilim gece uyurken uykuda bile gülüyordu diyor. Peygamberimizin sürekli sünneti en fazla yaptığı sünneti tebessüm etmektir. Bugün Müslümanların hiçbirine tebessüm yok. Tebessüm etmek kalpte merhametin alameti. Hmm. Kalplerimizden merhamet çekilmiş. Tebessüm onun için yok. Evet hocam. Yani El kahkahatu mine şeytan ve tebessümemine rahman Yani tebessüm merhametle alakalı. Sesli gülme, da şeytanla alakalı bir konu. O devirde dervişlerin hepsi kibar nazik, güler yüzlü, edepli, terbiyeli ya Bu tekkenin insana kazandırdığı bir işte tekke te eğitiminin insana kazandırdığı behavioral psikoloji açısından insanın eğitilmesiyle alakalı bir mevzu bu evet tekkeler keşke tekrar açılsa da tekrar o edep bütün dervişlere yaşatılsa ne kadar güzel olacak Yani hem terapi merkezi. Hem yani, öyle. Yani, yani insanlar çok, ruhlarının dinlendiği evet. yer, huzur merkezi, edep, adap muaşeret, sohbet, oturma, kalkma, namaz, ibadet, zikir, fikir, ilim, sohbet. Hepsi var. Şifahane. Hepsi var efendim. Hepsi var. inşallah özgürlüklerin artık tavan yaptığı bir dönemde bu tekkelerin yeniden açılması da gündeme gelecek. Çünkü profesör Hilmi Ziya Ülken Türk tefekkürü tarihi adlı eserinin ikinci ciltinde şöyle söylüyor. Tekkeler kapaldıktan sonra tekkeler kapandıktan sonra insanlara sosyal muaşereti öğretecek kimse kalmamıştı diyor. Evet. Yani toplumsal davranış modlarını ...toplumsal davranış ögelerini... ...insanların... ...öğreneceği bir yer kalmamıştı diyor. İleride diyor... ...halkın vicdanında... ...bu tekkeler yaşamaya devam edecek... ...açılacak... ...tekrar eski fonksiyonunu... ...icra edecek. Çünkü... ...toplumumuzun maalesef... ...bir Osmanlı... ...Selçuklu bin sene hükümran ...olduysa... ...arkasında bu edepler vardı... Hmm. Büyükler konuşuyor, küçükler susuyordu. Efendim söyleyeyim, herkes kendi statüsünü biliyor, onun hakkını vermeye çalışıyordu. Herkes birbirine yardım ediyordu. Hiç kimse birbirisinin dedikodusunu yapmıyordu. Herkes birbirleriyle iyi geçiniyordu. Ne? Küsmek, kavga etmek çok ayıptı. İnsanlar hep yardımlaşıyorlardı. İnsanlar sık sık bir araya geliyorlardı. Kur'an okuyorlardı, hadis okuyorlardı, Muhammediye, Ahmediye, Mevlüt okuyorlardı. Evet. İnsanlar bir araya geliyor, fakir bir yetim kızın evlenmesi için gerekli çeyiz parasını topluyorlardı. Ve bütün mahalle kendi fakirine sahipti. Evet. Yani küçük ölçek içerisinde toplum kendine yetiyor fakirini ayakta tutuyor fakirler zenginlerle beraber yan yana yaşıyor bu devirde olduğu gibi zenginler ayrı bir yerde yaşayıp gettolaşmıyorlardı fakirler ayrı bir yerde yaşayıp gettolaşmıyorlardı sınıfsal parçalanmalar yoktu ve şehir planlamacılığında insanları sınıflayıcı bölümlere ayırmak böyle bir şey söz konusu değildi heterojen bir topluluk vardı Herkes birbiriyle beraberdi. Fakir zengini, zengin fakir görüyordu. Zengin fakirin üzerine elini uzatıyor ve gölgesi onun üzerine düşüyor. Yardım ediyordu ona. Şimdi adam zengin bir muhitte doğuyor. Orada büyüyor, orada yetişiyor, orada ölüyor. Fakir nedir onu bilmiyor. Avustralya'da bir konferanstan sonra böyle... ...Life Struggle, hayat kavgası diye bir konuyu anlatmıştım. Fakirlerin çekmiş olduğu çile, bir tas çorbanın kavgası, bir dilim ekmeğin çilesi bunları anlattım. Gençler bu konferansı anlamadılar. Hocam bu Life Struggle nedir, hayat kavgası nedir biz anlayamadık. Bu çile, hayat çilesi nedir biz anlayamadık. Çünkü fakirlik yok orada. Hmm. İnsanların çoğu böyle. Fakiri bilmeden yaşıyor. Fakiri bilmeden ölüyor. Bu dinin peygamberi de El-Fakr-Fakri Fakirlik benim övüncümdür diyor. İki günde bir yemek yiyor. Evet, Biz günde dört öğün yemek yiyoruz. Yani çok savrulduk. Bu Müslüman toplumunun temelleri yerinden kaydı. Düzen gitti. Yani şu anda büyük bir inanç kaosu. Büyük bir din kaosu yaşıyoruz. Ağzı olan herkes konuşuyor. Bilen konuşuyor, bilmeyen konuşuyor. İslam'ı anlatmak kimlerin eline kalmış? İslam'a ihanet eden din alimleri. Artık her konuda konuşabiliyoruz. Eskiden böyle örnekler yoktu. Evet, evet. Cenab-ı Allah inşallah bu durumda hepimize yardım eder. İnşallah. Yeniden o, o toplumun, toplum olarak kaynaşabildiği, fakirin zenginle buluşabildiği, alt tabakanın üst tabakayla merhabalaşabildiği, camilerde bir araya gelmek, derneklerde, vakıflarda bir araya gelmek, mahallelerde, yerleşkelerde bir araya gelmek, o yani mütecanist topluluk, beraber yaşayabilmek bunlar inşallah e, tekrar canlanacak. Çünkü bizim psikogenetikimiz bundandır. Ve bu şekilde teşekkür etmiştir. Formasyonu budur. Bu formasyon yeniden reformasyon olarak yeniden şekillenecek. Yeniden gelecek. İnşallah. Yani, o zaman, tekkeler, e, dergahlar kaynaşma merkeziydi. Işte, Esad-i yani. Ali Hazretleri'nin evet, evet. dergahına dikkat edin Fevzi Sakmak da geliyordu. General evet. Maraşal Fevzi Sakmak geliyordu. Evet. Ama Kastamonu'dan 17 yaşındaki Hasip Efendi de gidiyordu Caminin müezzini de geliyordu İşte kayıkçı Ali dayı da geliyordu Ulema adam bilmem de geliyordu Hepsi bir arada oturmuş Zikir çekiyor omuz omuza. Hepsi yan yana omuz namaz kılıyor Ders ders dinliyor Ve ders dinliyordu Zikir çekiyordu Sohbet dinliyordu İşte eskiden Esad Derbülü Hazretleri'nin dergahında gördüğümüz gibi toplum katmanları bir araya geliyor ve herkes orada toplumsal muaşereti yani sosyalleşme olgusunu yaşıyordu. Köyden geliyor, şehirden geliyor ve köyden gelen yeteri kadar hayat tecrübesi ve muaşeret terbiyesi olmayanlar orada terbiye oluyorlardı. ...bu immatip okullarının bu memlekete en büyük faydası ne olmuştur diye böyle bir toplantı yapılmıştı. Evet. Epey bir tartışıldı. Sonuç olarak şu ortaya çıktı. Köyler var, şehirler var. Şehirlerde immatip açılınca köylüler çocuklarını şehir yolladılar. Köylülerin şehirle ilk defa ilişkisinin başlaması... 1948 senesinde veya 50 senesinde immatip okullarının açılmasıyla olmuştur. Evet. Yani sosyal dönüşüme immatip okullar vesile olmuştur. Başka hiçbir eğitim kurumu vesile olamadı. Evet. Dolayısıyla köylüler şehirleşmeye başladıktan sonra sanayi toplumu ortaya çıktı. Ve şehirler eski geleneksel hantallığından kurtuldu Yeni bir dinamizmle yeni bir güç kazandı. Ama onu immetboklular sağladı. Evet. Ben 1963 senesinde immetboklunun birinci sınıfındaydım. Sınıfımız 68 kişiydi ve bir Türkçe öğretmenimiz vardı. Türkçe öğretmenimiz şehirli kaç tane talebe var dedi. Yani köyden gelmemiş şehirden gelmiş. ...bir Mehmet Emin diye bir arkadaş vardı... ...bir o parmak kaldırdı... ...bir de ben parmak kaldırdım... ...diğerleri hep köyden yani. ...yani 68 kişiden... ...2 hmm. kişi şehirli, 66'sı köylüydü... Hmm. ...onlar şimdi bakıyorsunuz... ...bir kısmı efendim söyleyeyim... ...diyanette müfettiş olmuş... yani ...diyanetçilere başkan yardımcısı olmuş... ...profesör olmuş, dekan olmuş... ...rektör olmuş... ...ta oralara kadar sıçradılar... ...başbakan olmuş... cumhurbaşkan olmuş... ta uğurlara kadar suçluyorlar. Evet işte bu dini kurumların toplumu harmanlamasında büyük faydası var. Onun için bunlara yani sosyal dokunun güçlü olması isteniyorsa özen gösterilmesi lazım, biraz değer verilmesi lazım ve kuvvetlendirilmesi lazım. Tekkeler de işte sosyal muhasiret, sosyal muhasireti sağlayamazsanız internet yetiştiriyor çocukları. internetin yetiştirdiği çocuklar da işte Clash of the Clans gibi oyunlar oynuyor. History of Legend onları oynuyor. Üç gün çocuk oynadı, oynadı, oynadı. Beyin kanaması geçirdi. İnternetin başında öldü. Ya Bu e, facialar yaşanıyor. Çocuk gördük. Beş sene evden çıkmamış. Sürekli beş sene oynamış. Beş sene sonra topluma çıktı. Hadefte olamadı. Apartmandan kendini attı. intihar etti. Allah. İzmir'de böyle bir olay oldu. Bursa'da annemi ben 15 çeşit ölümle öldürmek istiyorum diye internet ortamına bir anket uygulaması gönderdi delikanlının biri. 15 tane öldürme çeşitlerinden zehirleyerek öldürme en çok tıklanma olmuş 10.000 kişi kadar. Annesini zehirleyerek öldürüldü çocuk. Böyle bir ankete katılanlar da ruh hastası Bu anketi hazırlayan doğru hastası. Annesi öldürüyor. İnternete dalmış çocuk, dış dünyaya hayal, internet dünyasını, oyun dünyasını gerçek sanediyor. Babası annesi ölüyor. Bu ölen kim diyor? Yabancı yabancı bakıyor. Hani onlar Fatiha'ya ihtiyacı vardı. Anneni babanın öldükten sonra Fatiha'ya ihtiyacı var. Geri bıraktılar çocuk. Bu kim oluyor? Dışarıdan bir yabancı gibi bakıyor. Anne babayı hayal olarak görüyor. ...onların ölümleri sınama olarak görüyor. Şu anda en büyük dert, şu anda en büyük dert bu. Nasıl kurtulacaklar hocam? Efendim bu konuda... ...biz ilahiyatçılara... ...din adamlarına, sarıklılara... ...sosyologlara, psikologlara... ...devlet adamlarına, bakanlıklara... ...yani toplumun hepsine, hepimize görev düşüyor... Bun, bu konuda bir teşkilatlanma mutlaka gerekiyor. Çünkü bu oyunları oynayan çocukların hemen hemen hepsi psikopat... ...hemen hemen hepsi psikolojik olarak hasta. Hepsi savurulmaya maruz kalmış. Evet. Ve toplum başına da bela olarak yetişiyor. Potansiyel suçlu yetişiyor. Yazıktır bu böyle olmaması lazım. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Her gece... saat 11'den sonra 4 milyon kişi internette kötü kötü bir yerlere gidiyorlar. Ahlaksız bir takım filmler izliyorlar. Ne? O imanı öldürür. Yabancı bir kadına bakmak şeytanın ateşli oklarından bir oktur. Yani kalpte imanı öldürür ve namazdan zevk almaz hale gelir. Namazın, namazın halavetini bulmaz. Tatlılığını bulmaz. Yani i̇man iman kayboluyor çünkü. Çok kötü bir devirde yaşıyoruz. Allah efendim Tekkede herkes Tekkede 15 kaldım En ufak kavga Sürtüşme yüksek perdeden konuşma Öyle yok Hepsi hafif sesle konuşuyor Ahmet Bey nasılsınız Ahmet Bey sofrayı kuracağız Ekmekleri aldınız mı Siz turşuyu getirdiniz mi Pilav mi efendim Ali Bey'e söyleyin Suyu hemen kaynasın ...yemekten sonra bulaşıkları... ...hep böyle tatlı, güzel... ...hafif perdeden konuşuyorlar. Yüksek sesle, bağırarak, çağırarak... ...hakaret ederek böyle bir konuşma yok. Evet. Yüksek sesle, yüksek perdeyle... ...söylenmiş bir tek ses bile... ...işitmedim diyor. E, bugünkü insanlar yüksek ve gürültülü... ...seslerle konuşmaktan zevk alıyor. Şimdi kovboy filmini... ...izleyerek gelmiş... ...kovboy gibi konuşuyor. Evet. Ve... Halbuki tartışma bu çabuk heyecanlanan insanların günlük hayatların bir parçası ama tekkede tartışma olmuyor. Orada bir barış var. Tekkedeki bu sükûnetin sebebi yaşlı ve saygıdeğer üstadları yani şeyhleri Esad hazretleri oradayken onları yavaş ve sessiz bir şekilde parmak uçlarına basarak yürümeye ve kısık sesle konuşmaya sevk eden yegane amildi. O şeyhe olan hürmetten dolayı. Orada elde davranış e, düzenlemesini tekeden ayrıldıktan sonra da devam ettiriyorlar. Evet. Topluma güzel insanlar kazandırılıyor. Ve hepsi şeyhefendiye derin bir hürmet sahibi. Hiçbir kimse yüksek sesle konuşmuyor. Şimdi büyüklerin yanında yüksek sesle konuşulmaz. Evet. لَا تَرْفَعُوا أَصْفَاتُكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِيَّ ayet-i kerimesinden gelen bir hedef var. Kur'an'i hedef var. Yani peygamberin yanında yüksek sesle konuşmayın. Yoksa işlediğiniz ameller boşa çıkar. Mahvolursunuz. Evet. Tekkenin içinde herkes tabii ki aynen camilerde olduğu gibi herkes çorakla geziyordu. Çorapsız gezmek yok. Sami Efendi Hazretleri de böyle namazlarını çoraplı kılardı. Çünkü Hanefi mezhebinde namaz çıplak ayak kılınmaz. Fazileti azdır. Şafi mezhebin göre, göre de çıplak ayak kılmak daha faziletlidir. Biz Hanefi mezhebine mensubuz. Evet. Biz çoraplı kılacağız. Ve çorapsız namaz evde dahi olsa kılmamak lazım. Çorabını çıkart ama namaz kılacağın zaman giy. Bitti. Bunlar işte... kaybettiğimiz değerler. Evet. Bunları takip edemiyoruz. Bu dervişlerin hepsi melek kuyuludur. Bu dergahın dervişleri. Melek gibi sükunettir hepsinin revişleri. Gidişi gelişi melek gibi sükunet, sakin. Yemşune alel ardı hevnen İnsanların arasında yeryüzünde sükunetle, tevazu ile yürürler. Çünkü onlar merhametli olan Allah'ın kullarıdır. Bir insan... Alçak sesle konuşuyorsa Tebessüm ediyorsa Bu insan merhamet sahibi demektir Bir insan yüksek sesle konuşuyorsa merhamet yok demektir Ve tebessüm etmiyor, kahkaha atıyorsa merhamet yok demektir evet. Rahman ismiyle alakalı bunlar Davranışları melek gibi Sakin, sükunet, edepli, terbiyeli Saygılarımı sunuyorum. Evet hocam teşekkür ediyoruz. E, muhterem dinleyenler e, bir programda sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ediyorum.